Kur'an-ı Kerim okumaya başlarken okunacak dua Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey Allah'ım! Sen o Kur'an'ı hak ile indirdin. O da hak ile indi. Allah'ım Kur'an'a olan bağlılığımı, düşkünlüğümü artır. Onu gözüme nur, kalbime şifa kıl. Ey Allah'ım! Onunla dilimi süsle. Onunla yüzümü güzelleştir. Onunla bedenimi kuvvetlendir. Sana itaat ederek gecenin ve gündüzün belli saatlerinde onu okumayı bana nasip et. Beni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve onun en hayırlı yakınları ile haşret. Rahman olan Allah'ın rızası için, iman ehlinin kabirlerinin nurlanması için, bütün peygamberlerin efendisi, güneşi, rasullerin ay ışığı olan efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu için, şeytanın kovulması Günahların silinmesi, Tövbelerin kabulü, Derecelerin yükselmesi, Cehennem ateşinden kurtuluş için, iman üzere kalmak, Ve Rahman'a kavuşmak için Kur'an okumaya niyet ettim. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Rahmetinle dualarımı kabul et. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.